Aleykümselam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim hayırlı sabahlar. Allah Azze ve Celle şu mübarek gününüzün başlangıcını günün sonuna kadar, ömrünüzün sonuna kadar bereketli kılsın.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 Soru 99 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diğer peygamberlerden farklı özellikleri nelerdir? Cevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok özelliği vardır. Bu hususa dair birçok eser dahi yazılmıştır. Bu özelliklerden birisi, onun daha önce de belirttiğimiz gibi, Hatemun Nebi Yin, yani son peygamber olmasıdır. Bir diğeri, yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunu açıklarken de belirttiği gibi, Adem oğlunun efendisi olmasıdır. İşte biz. O peygamberlerin bazısını bazısına üstün kıldık. Allah azze ve celle onlardan kimisiyle konuşmuş, kimisini de birçok derecelerle yükseltmiştir. El Bakara suresi 253. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ben Adem oğlunun efendisiyim fakat övünmüyorum. Tirmizi, Ebu Davud, i̇bn Mace ve Ahmed İbn-i müsnedinde olan bir hadis bu. Bir başka özelliği de, bütün insanlara ve cinlilere peygamber olarak gönderilmiş olmasıdır. Nitekim, Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki, Ey insanlar! Şüphesiz ben göklerin ve yerin egemenliği kendisinin olan, kendisinden başka hak ilah bulunmayan Allah Azze ve Celle, kendisinden başka hak ilah bulunmayan Allah Azze ve Cellenin size, hepinize gönderdiği peygamberiyim. El-Araf suresi 158. ayeti kerime. Diğer bir ayet-i kerimede de, Biz seni ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Sebe suresi 28. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bana, benden önce hiçbir kimseye verilmemiş beş özellik verilmiştir bir aylık mesafeden düşmanımın kalbine korku salınmak ile bana yardım olundu. Yeryüzü benim için hem mescit hem de kendisiyle temizlenme aracı kılındı. Ümmetimden herhangi bir kimseye namaz nerede yetişirse namazını orada kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden önce hiç kimseye helal kılınmamıştı. Bana şefaat izni de verildi. Benden önce hiçbir peygamber özel olarak kendi benden önce her bir peygamber özel olarak kendi kavmine gönderilirken ben genel olarak bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari Müslim ve Darimi'nin ittifakla rivayet ettikleri bir hadis. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. <gülüyor> Nefsim elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun, bu ümmetten tebliğime muhatap olan insanlar arasında kim beni duyar da sonra benimle gönderilerine iman etmeden ölürse muhakkak o kimse cehennemliklerden olur. Bu hadis de Müslim'de ve Ahmed İbn Hammel'in Müsned'inde var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü ettiğimiz bu özellikleri dışında başka özellikleri de vardır. Bunları ilgili buyruklardan tespit etmek de mümkündür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok özelliği bulunmaktadır. Fetul Bari isimli kitabın müellifi İbn Hacer el Askalani rahimehullah bunlardan 17 tanesini saymaktadır. Fetul Bari 1. cilt 436 ve 439. sayfalar arası. Evet. Soru 100. Peygamberin peygamberlerin mucizelerinin mahiyeti nedir? Cevap. Mucize benzerinin meydana getirilmesi için meydan okunan olağanüstü bir haldir. Ona karşı çıkılabilme imkanı yoktur. Mucize, ya gözle görülüp kulakla duyulan türden maddi olur, kayanın içinden dişi devenin çıkması, asanın yılana dönüşmesi, cansızların konuşması ve benzerlerinde olduğu gibi. Ya basiret ile görülebilen manevi türdendir. Kur'an'ın mucizesi gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu türlerin hepsinden mucize verilmiştir. Ondan önceki peygamberlerin her birisine verilen bütün mucizelerin daha büyük bir benzeri mutlaka peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de verilmiştir. Hissedilen maddi mucizelerinden bazıları ayın yarılması, Kütüğün peygamber sallallahu aleyhi ve selleme özlem duyarak inlemesi. Hurma ağacı kütüğünün. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve şerefli parmaklarının arasından suyun kaynaması. Pişmiş koyunun kolunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hayberde konuşması. Yemeğin tesbih etmesi. Ve buna benzer, Sahih haberlerin Mütevatiren bildirdiği pek çok Mucizesi vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Fakat bu mucizeler de Diğer peygamberlerin Dönemlerinin Sona ermesiyle birlikte Geçip giden mucizelerden Olduğu gibi Geçip gitmiştir Geriye sadece onlar ile ilgili anlatılanlar kalmıştır Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi, kalıcı mucizesi, akıllara durgunluk veren, akıllara durgunluk veren özellikleri bitmek, tükenmez, bilmeyen, önünden de arkasından da batıl kendisine erişemeyen, hikmeti sonsuz, her hamde layık olan Allah tarafından indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Fussilet suresi 42. ayet-i kerime buna delalet eder. Soru 101 Kur'an'ın iyacazının yani mucize oluşunun delili nedir? Cevap bunun delili, Kur'an-ı Kerim'in 23 yıldan daha uzun bir süre inmeye devam etmesi ve bu söz söyleme kudreti en yüksek, konuşmaların en belagatlı, açıklamaları en üstün mertebede bulunan insanlara şu buyruklarıyla meydan okumuş olmasıdır. Eğer doğru söyleyenler iseler, Haydi onun gibi bir söz getirsinler. Et Tur suresi 34. ayeti kerime. Öyleyse haydi siz de onun gibi bir uydurma 10 sure getirin. Hud suresi 13. ayeti kerime. Allah azze ve celle bu ayeti kerimeyi göndermesinin sebebi dediler ki Muhammed bunu uyduruyor. Başkalarından öğrenip geceleyin öğrenip gündüzün sabahında uyduruyor. Allah tecelle şanuhu onlar hakkında onların aciz kalacakları hakkında eğer bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam Muhammed Aleyhisselam uyduruyorsa haydi siz de uydurun getirin bakalım 10 tane getirin. 114 sureyi celile var Kur'an-ı Kerim'de. Uzunlu kısalı Bırakın uzunlarını siz de kısalarından on tane sure uydurun getirin bakalım getirebilecek misiniz deyip onlara adeta meydan okudu. Değil on tane sure getirmeleri bir tek kelime bile getiremediler Allah Azze ve Celle'nin sözünün üzerine söz olarak. Yunus suresi 38. ayeti kerimede de eğer doğru söyleyenler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah ilk önce on tane getirin dedi. Getiremediklerini gördükleri zaman, müşrikler, hadi dedi ondan vazgeçtim, bir tane dedi getirin. Bir tane dahi getiremediler. Evet. Onlar mümkün olan her yolla onu reddetmek için olanca gayret sahibi olmalarına rağmen böyle bir işe kalkışamadılar. Kur'an-ı Kerim'i nazire getiremediler. Oysa Kur'an'ın harfleri, kelimeleri, onların karşılıklı konuşmalarında konuştukları sözlerle aynı türdendi. Onlar da bu alanda birbirleriyle yarışıyorlardı. Çünkü Arap kabileleri her birisi Şair olan, çok fasih ve belagatlı söz söyleyen kimselerdi. Öyle olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin kelamının karşısında ne yapamadılar? Konuşamadılar. Onun bir benzerini, fesahat ve belagatta onun bir benzerini getiremediler. Birbirlerine karşı övünüyorlardı. Biz şu kadar güzel şiirler inşaat ettik. Bu kadar güzel kasideler okuduk yazdık deyip birbirlerine karşı övünüyorlardı. Ama bu övünmeleri Allah Azze ve Celle'nin karşısında boş olduğunu Allah'ın Subhanahu wa Teala kelamının karşısında tutunamadı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim onlara benzerini meydana getirmekten aciz kaldıklarını ve böylelikle Kur'an'ın i'cazının yani mucize oluşunun ortaya çıktığını yüksek sesle ilan etmiş oldu. Evet, peki andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinniler bir araya toplansalar, birbirine yardımcı olsalar dahi yine bir benzerini getiremezler. El-İsra suresi 88. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuştur. Her bir peygambere mutlaka insanların benzerini görerek iman edebilecekleri bir takım mucizeler verilmiştir. Bana verilen ise Yüce Allah Azze ve Celle'nin vahyettiği bir vahidir. Yani benim en büyük mucizem Kur'an-ı Kerim. Bundan dolayı kıyamet gününde o peygamberler arasında kendisine uyanları en çok olan kişinin ben olacağımı ümit ederim. Buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari Müslim ve Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde mukayyet olan bir hadisi bu. İnsanlar, Kur'an-ı Kerim'in lafızları, manaları, geçmişlere ait haberleri ve gaybi, geleceğe dair haberleri ile ilgili olması bakımından Kur'an'ın icaz yönlerine dair pek çok eserler yazmışlardır. Fakat bu yaptıkları ile ancak bir kuşun deryadan, koskoca okyanustan gagasıyla alabildiği bir miktar kadarını ortaya koyabilmişlerdir. Evet, son noktayı Allah azze ve celle ne yapmış? Onlara ferman okuyarak, meydan okuyarak koymuştur. Evet kardeşlerim. Şimdi de ahiret gününe iman ile ilgili meselelerde sorular ve cevaplar kısmına geldik. Soru 102 Kur'an-ı Kerim'den ahiret gününe imanın delili nedir? Cevap, Yüce Allah Azze şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki bize kavuşacaklarını ummayanlar, dünya hayatıyla yetinip ona bağlananlar ve ayetlerimizden habersiz bulunanlar var ya, işte onların kazandıkları yüzünden varacakları yer, ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. Kim Allah azze ve celle'ye kavuşmayı ümit ediyorsa bilsin ki muhakkak Allah azze ve celle'nin belirlediği vade elbette gelecektir. Yani ahiret günü elbette gelecektir. El-Ankabut suresi 5. ayet-i kerime. Şüphesiz, vaad olunduğunuz elbette doğrudur. Ve şüphesiz ki din, yani hesap ve amellerin karşılıklarının görülmesi elbette gerçekleşecektir. Ez-Zariyat suresi 5. ve 6. ayetler. Elbette kıyamette mutlaka gelecektir. Elbette Kıyamet mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. El Mukmin Suresi 59. ve daha pek çok ayet-i kerimeler Ahiret Gününün varlığını ispat etmektedir. Soru 103. Ahiret Gününe imanın anlamı nedir? Ve onun kapsamına neler girer? Cevap, ahiret gününe imanın anlamı, onun kaçınılmaz olarak geleceğine inanmak ve buna uygun olarak gereğince amel etmektir. Kıyametin kopmasından önce kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak kıyametin büyük ve küçük alametlerine iman, ölüme, Ölümden sonra kabir sorgusu, azap ve nimetine, sura üfürüleceğine, yaratılmışların kabirlerinden çıkacaklarına, kıyametin durak yani hesap yerindeki dehşetli ve korkulu hallerine, mahşerle ilgili tafsilatlı hususlara, sahifelerin yani amel defterlerinin açılacağına, mizanların ve sıratın ortaya konulacağına, havza, şefaate ve diğer hususlara, cennete ve en yüksek mertebesi Yüce Allah Azze ve Celle'nin mübarek yüzüne bakmak olan nimetlerine, cehenneme ve en ileri derecesi Allah Azze ve Celle'yi görmek nimetinden gözlerin perdelenmesi azabına iman etmek, ahirete imanın kapsamı içerisindedir. Sübhanallah. Allah'ım gözlerimizi senin mübarek vecihini görmekle şereflendir. Yani bir kula verilecek en büyük nimet, dünya ve nimet, ahiret nimetler arasında en büyük nimet, ahirette, cennette Rabbimizin mübarek vecihini görebilmek. Bir kulun Kendisinden, kendisinden men edilen en büyük nimet de Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle'nin vechini görememe nimeti. Allah'ım vechini görenlerden eyle bizi. Sübhanakî Aram. Soru 104. Bir kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilebilir mi? Cevap, kıyametin kopması, Yüce Allah Azze ve Celle'nin ilmini sadece kendisine taksis ettiği gaybın anahtarlarındandır. Kıyametin kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Nitekim, Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Saatin, yani kıyametin ne zaman kopacağının ilmi, Muhakkak Allah'ın Celle şanuhu nezdindedir. Yani Allah'ın yanındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis de hangi yerde öleceğini bilemez. Lukman suresi 34. ayeti kerime. Kardeşlerim bunun yanında bazı ehli fesat kimseler Ebced hesabı yaparak, cifir hesabı yaparak kıyametin hangi senede kopacağı hususunda bilgiler üretmişlerdir. Yalan yanlış mevzularda konuşmuşlardır. Bunlar ancak deccalların yapacağı işlerdir. Allah Azza ve Celle bunların yapmış olduğu bu kötü işlerden cümlemizi muhafaza buyursun. Kıyametin saatini Cibril melek gelmiş Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan sormuş. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da soran sorulandan daha iyi bu mevzuyu bilmiyor demiş. Allah azze ve celle mübarek peygamberine kıyametin kopacağı anı, saati, seneyi bildirmediyse falanca feşmancanın Kıyamet benim yaptığım cifir hesabına, ebced hesabına göre şu senede kopacaktır, bu vakitte kopacaktır diye söz söylemesine bizim karnımız tok. Bunlar yalancılardır, kezzaplardır, deccallardır. Kim olursa olsun. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, onun bilgisi Rabbim'in yanındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Göklerde ve yerde ağır basmıştır. O size ancak ansızın geliverir. El A'raf suresi 187. ayeti kerime ve ondan sonraki ayeti kerime ve yüce Allah azze ve celle'nin şu buyrukları gibi. Sana kıyamet hakkında onun ne zaman kopacağını sorarlar. Sen nerede? Ona dair bilgi vermek nerede? Ona dair nihai bilgi ancak Rabbine aittir. Celle Celaluhu. En-Nazi'at suresi 42 ve 44. ayetler. Bakınız kardeşlerim, kıyametin kopacağına dair bilgi, bilgiyi vermek sen nerede? O bilgiyi vermek nerede değil? Allah Celle şanuhu adeta ey Muhammed bu hususta hiçbir görüş beyan etme, bir şey söyleme buyurup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Adeta tehdit veriyor. Sen diyor nereden bileceksin? Ama çıkıyor bazı kimseler kıyamet işte falanca senede kopacaktır diye ileri yeri sözler söylüyorlar. Allah bunları şerlerinden muhafaza buyursun. Cibril aleyhisselam da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana kıyametten haber ver deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta kendisine soru sorulan kişi soru sorandan daha bilgili değildir diye cevap vermiş. Ve kıyametin alametlerini söz konusu etmiştir. Bir rivayette de kıyamet, Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimsenin bilmediği beş husus arasında yer alır buyurmuş ve az önceki ayeti kerimeyi de okumuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Soru 105. Kur'an-ı Kerim'deki buyruklar arasında kıyamet alametlerine misal var mıdır? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyrukları örnek olarak hatırlanabilinir. İman etmek için daha neyi bekliyorlar? Meleklerin kendilerine gelmesini yahut Rabbinin gelmesini yahut Rabbının ayetlerinden birisinin gelmesini mi bekliyorlar? Evet. Allah Azze ve Celle'nin şanına ve zatına layık bir gelmesi olacaktır. Bak Allah gelecek Celle Şanehu. Ne yapıyorlar bunu? Bunu Rabbının ayetlerinden bazılarının gelmesi diye tevil edip buna bu şekilde bir yorum getiriyorlar. Bakın kardeşlerim görüyoruz bu ayeti kerimede yahut Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin ayetlerinden birisinin gelmesini mi bekliyorlar deyip iki şeyi Allah Celle Şanhu bir ayette bahsediyor. Demek ki yapılan bu türlü teviller caiz değilmiş. Allah Azze ve Celle zatına ve şanına layık bir şekilde gelecek. Evet. Rabbının ayetlerinden biri geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı da fayda vermez. El-En'am suresi 158. ayeti i kerime. Demek ki iman ne zaman fayda verecek insana? Ölmeden önce, canı çıkmadan önce iman eder de imanının gereğiyle amel ederse, o imanın ona fayda verileceğini biz ne yaparız? Kabul ederiz. Ama Firavun gibi ölüm gelmiş, gargaraya düşmüş, canı çıkma durumunda olmuş, ben şimdi iman ettim dese o iman geçerli değil. Çünkü Firavun'un imanı da böyleydi. Allah Celle Şanuhu onun o günde, o saatte Yapmış olduğu imanı kabul etmedi. Ölmeden önce iman ve amel etmek gerekir. Bunu akıldan çıkarmamak lazım. Evet. O söz aleyhlerine gerçekleşince biz onlara yerden bir dabe, debelenen canlı bir yaratık çıkarırız. Dabbetül ard. Onlara insanlar ayetlerimize inanmıyorlardı diye söyler. Enemel suresi 82. ayeti Kerime mi? O çıkan dabb'e ne yapacak? İnsanlara, insanlar ayetlerimize inanmıyorlardı diye söyler. Dabetul arz böyle konuşacak insanlarla. Subhanallah. Nihayet yecuc ile mecucun üzerleri açılıp. Her yüksekçe tepeden hızlıca geçtiklerinde ve gerçek, gerçek vaat olan kıyamet yaklaştığında. El-Enbiya suresi 96 ve 97. ayetler. O halde gökyüzünde belli bir dumanın geleceği günü bekle. Ed Duhan suresi 10. ayeti kerime. Ey insanlar! Rabbinizden sakının, çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. El-Hac suresi, birinci ayeti kerime, şeklinde başlayan ayetler ve bu ayetlerden başka daha birçok ayetler, kıyamet alametleri arasında sayılmıştır. Kıyamet alametlerini belirleyen ve belirten ayetler arasında sayılmıştır. Soru 106. Sünnetin sünnetten kıyamet alametlerine örnek olarak zikredeceğimiz bir şey var mıdır? Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hususta yani kıyamet alametlerine Örnek olarak zikrettiği bir sürü mesele vardır. Bunlardan güneşin batıdan doğması. Müslim Ebu Davud İbn-i Mace, Ahmet İbn-i müsnedi ve Tirmizi'de bulabileceğimiz bir hadis bu. Güneşin batıdan doğması. Kardeşlerim Allah Celle Şanuhu mükevvenatın düzenini bozacak. Güneş bugün nasıl Doğu tarafından doğuyorsa Kıyamet alametlerinden Olmak üzere Allah Celle Şanuhu Güneşi Batı taraftan doğduracak Şimdi bazı kimseler Bazı tevil ehilleri Bu diyorlar Güneş Batıdan doğacaktan Kasıt İslamiyet Batı ülkelerinde, batı memleketlerinde yayılacaktır, doğuya batıdan gelecektir. İşte güneşin batıdan doğması bu manadadır diyorlar. Bunun aslasları yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam güneş batıdan doğacak buyuruyor. Bugün nasıl doğudan doğuyorsa güneş Allah'ın takdiri istemesi dilemesiyle kıyamet alameti olarak Allah Celle mükevvenatın mükevenatın, Halik'i, Malik'i olması hasebiyle emredecek. Güneş batı taraftan doğacak. Peygamber aleyhisselatü ve bu şekilde buyurdu. Bunu tevil etmeye hacet yok, tevil etmeye ihtiyaç da yok. Evet. Güneşte, güneş batıdan gelecek. Dabbe gelecek. Evet. Bu da Dabbe'nin yani yeryüzünde debelenen bir canlının gelip insanlarla konuşması, onlar ayetlerimize inanmıyorlardı diye söylemesi nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haber vermiş olduğu alametlerden bir alamettir. Dabbenin çıkması da Müslim Tirmizi Ebu Davud İbn-i ve Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedinde yer almış olan bir sahih hadistir. Deccal çıkacak. Deccal'ın çıkması da kıyamet alametlerine nedir? Bir haberdir. Aynı şekilde Deccal'ın çıkacağı hadisleri de Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davut'ta İbn-i Mace'de ve Ahmed i̇bn hambel'in Rahmetullahi Aleyhi Mecma'in, müsnedinde bu hadisleri bulabiliriz. Evet. Daha bir takım olayları belirten hadisler ile İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ile ilgili hadisler. İsa Aleyhisselam gökten inecek. Allah tarafından gökten indirilecek. Evet. Bu da Bukhari ve Müslim'in ittifaken zikrettikleri bir hadistir. İsa Aleyhisselam'ın gökten indirilmesi hadisi. Ye'cuc ile Me'cuc'un çıkmasıyla ilgili hadisler de kıyamet alametine örnek olarak zikredebileceğimiz durumlardır. Evet, Ye'cuc ile çıkması çıkmasıyla ilgili hadislerde de Bukhari ve Müslim'de ittifaken rivayet edilen hadisler arasındadır. Evet kardeşlerimiz. Aynı şekilde dumana. Bu durumda Hüzeyfe e, radıyallahu anh'unun rivayet ettiği bir hadistir. Bütün hadis kaynaklarında da mevcuttur. Kıyamet kopmadan önce dünya semasını kesif bir duman kaplayacak. Mümin olan her bir kişinin canını alacak rüzgarın geleceğine Müslim, Tirmizi, Müsned ve İbn-i Mace'de kayıtlı olan bir hadistir bu. Ortaya bir ateşin çıkacağına Bukhari ve Müslim'in ittifaken rivayet ettikleri bir hadis. Bir takım kara parçalarının yere geçirileceğine dair hadisler bu da Muzeyfe bin Esid radıyallahu anh'unun rivayet ettiği bir hadistir. Daha önce geçen yerlerde bunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ve daha başkaları bu alametlerden söz etmektedir. Yani hadisler Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıyamet alameti olarak bize bildirdiği durumları ne yapıyor? Haber veriyor. Soru 107. Ölüme iman etmenin delili nedir? Cevap, Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizin ruhunuzu alır. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Es-Secde suresi 11. ayet-i kerime. Her canlı ölümü takacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. Ali İmran suresi 185. ayet-i kerime. Yüce Allah Azze ve Celle peygamberine ben şöyle buyurmaktadır. Muhakkak sen de öleceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphesiz onlar da öleceklerdir ya Muhammed. Subhanallah, Subhanallah. Yani... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine olanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kötüleyenler için sen üzülme Muhammed, sen öleceksin, onlar sana esamu aleyke ya Muhammed demişlerdi, ölüm senin üzerine olsun deyip böyle selam verir görülmüşlerdi. Yahudiler tabi bunlar, Yahudilerden bir cemaat. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki, onlar senin üzerine ölüm okudular. Hani iki mümin karşılaşınca Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye dua eder birbirine. Ama bu zalimler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Dediler ki Esselamu Aleyke Ya Muhammed. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Ölüm senin üzerine olsun. Sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermiş gibi Görüktüler sanki Resulullah aleyhissalatü vesselam onların yapmış olduğu bu şeni, deni ve alçak işi anlayamamış sanacaklarından ötürü anlayamacağını zannettiklerinden ötürü dediler ki Esselamu aleyke ya Muhammed diyeceklerine Esselamu aleyke ya Muhammed dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ve aleyküm buyurdu. sizin de üzerinize olsun. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha dedi ki: Ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen duymadın mı bunlar senin üzerine ölüm okuyorlar. Ölüm senin üzerine olsun diyorlar. Bunlara cevap versene. Resulullah hazreti Ayşe validemize, anamıza ne dedi? Ben de onlara cevap verdim dedi Ayşe. E ne dedin ya Resulullah? Ben duymadım. Ve aleyküm dedim. Siz bana dediniz ki Muhammed ölüm senin üzerine olsun, sizin de üzerinize olsun diye cevap verdim. Bak cevapta ki letafete bakın, güzelliğe bakın. Peygamber Aleyhisselam vesselam kendisine saldıran o kafirlere ne yapmıyor? Saldırıda bulunmuyor. Terbiyesini bozmuyor o aşağılıklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiler diye. Ve aleykum demekle yetiniyor. İşte kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel, mübarek ahlakından alacağımız bir sürü ibretler var. Kendisine hakaret edenlere bile hakaret etmiyor Resulullah. Ama karşılık vermekten de geri durmuyor. Karşılık veriyor ama nasıl? Kendisine yaraşır bir şekilde. Siz bana ölüm okudunuz, ölüm sizin de üzerinize olsun. İşte Allah Azze ve Celle burada, Hemen ne yapıyor? Ayet-i Kerime'yi gönderiyor. Muhakkak sen de öleceksin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphesiz onlar da öleceklerdir senin üzerine. Ölüm okuyanlar kainata direkt dikmeyecekler, kazık çakmayacaklar, ölümsüz olmayacaklar. Sana ölüm okuyanlar, senin ölümünü isteyenler kendileri de bir gün gelecek ölecekler. Ama sen insan gibi öleceksin sen en mübarek, hatemun nebiyyin olan peygamber gibi öleceksin. Kendi şerefine layık bir şekilde. Onlar da kendilerine layık oldukları şekilde ölecekler. Canları çıkıp geberecekler. Subhanallah. sen onun için bundan üzülme. Allah buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Evet. Ezzümer suresi 30. ayeti kerime bu. Senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Sen ölürsen, eğer onlar ebedi mi kalacaklar, senin için ölüm istiyorlar. El-Enbiya suresi 34. ayeti kelime. kerime. Ve Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu yine şöyle buyurmakta. Onun yani Yerin üzerindeki her canlı fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabb'ının yüzü ise baki'dir, kalıcıdır. Er-Rahman suresi 26 ve 27. ayetler. Kardeşlerim işte bu ayeti kerime bu ayeti kerime ve daha önceki ayeti kerime hani senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik Ayet-i Kerimesi bize şunu hatırlatıyor. Hani bazı insanlar bugün Hızır Aleyhisselam hayattadır, yaşıyordur. İşte başı sıkılanlara, dara düşenlere yardıma koşuyordur diye bazı safsatayla, hikayatla geliyorlar ya önümüze. İşte bu ayet-i kerime Hızır Aleyhisselam'ın bugün yaşamadığının en büyük delillerinden bir tanesi. Hızır Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam'ın devrinde yaşayan salih bir kuldu. Musa Aleyhisselam'ın vefat ettiği gibi Allah onu da vefat ettirdi. Ama bazı insanlar Yahudilikten geçme bilgilerle Hızır'ın halen daha yaşadığına bununla beraber Başı sıkılan insanlara yardım ettiğine inanırlar. Bunun aslasları yoktur. Kim başı sıkılıyorsa, kim Allah Azze ve Celle'ye yardım dileyerek yalvarıyorsa, onun başının sıkıntısını çözecek olan sadece Allah'tır. İşte Hızır Aleyhisselam da bir beşer olduğuna göre, Allah Azze ve Celle burada hiçbir beşere ebedilik vermedik. El enbiya suresi 34. ayeti kerimede buyurduğuna göre Musa aleyhisselamdan bugüne kadar da 3000 sene geçtiğine bilebildiğimiz kadarıyla yapılan hesaplara göre 3000 sene geçtiğine göre 3000 sene de Allah Celle Şanuhu hiçbir peygambere, hiçbir mahlukata tabi cinniler, şeytan onlar hariç insan olarak. Çünkü hiçbir beşere ebedilik vermedik diyor. Ne yapmamıştır? Şimdi Hızır Aleyhisselam yaşamıyor kardeşlerim. Bunu da bu şekilde tırnak içinde belirtelim. Evet. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. El-Kasas suresi 88. ayeti kerime. Asla ölmez hay diri olan Allah Azze ve Celle'ye dayanın el Furkan suresi 58. ayeti kerime. Ve daha bir sürü ayeti kerimeler vardır kardeşlerim bu hususu belirtmek için. Yani ölüm vardır, haktır. İyiler de ölecek, kötüler de ölecekler. Firavun'un öldüğü gibi peygamberler de ne yapmıştır? Ölmüştür. Hani bazı insanlar diyorlar ya, işte Muhammed Aleyhisselam ölmedi, aramızda yaşıyor. Hayır kardeşlerim, Muhammed Aleyhisselam da öldü. Şimdi Medine-i Münevvere'de kabrinde Bizim bilmediğimiz bir hayat tarzıyla diridir ve namaz kılıyor. Bu hususta sayılamayacak kadar çok hadis vardır. Ayrıca durumun böyle olduğu gözde görülen de bir husustur. Bunu bilmeyen kimse yoktur. Çünkü kızımız, çoluğumuz, çocuğumuz, annemiz, babamız, dedemiz ölmüştür. Bunu herkes gözüyle ne yapabiliyor görebiliyor. Ölüm hakkında herhangi bir şüphe ve tereddüt de bulunmamaktadır. Fakat belki inat ve hakka karşı büyüklenmek kişiyi inkara götürebilir. Ölümü ne yapar adam? İnkar edebilir. Ama inkar ettiği ölüm bir gün gelecek, onu öldürecek. Ölüme ve ondan sonraki hallere imanın gereğince ancak Allah Azze ve Celle'nin ıhlasa erdirmiş Kulları amel ederler. İman eder. Allah'ın ıhlası edildiği kullar. Ve imanlarının gereği ıhlaslıca amel ederler. Çünkü ölüme iman eden bir kimsenin ahiret gününe de iman etmesi gerekmektedir. Bizler ölen yahut öldürülen veya herhangi bir sebeple hayatı sona eren herkesin kendi eceliyle öldüğüne ve onun ecelinden hiçbir şeyin eksiltilmediğine de iman ederiz. Yani bir kimse bir kimseyi öldürse, ölümü onun elinden dahi olmuş olsa Allah Azze ve Celle onu öldürmüş olur. Onun canını melekül mevt, ölüm meleği almış olur. Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gider. Er-Ra'd suresi 2. ayeti kerime. Ve yine yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır bu hususta. O ecelleri gelince ne bir an geriye bırakabilirler ne de ileriye alabilirler. El-A'raf suresi 34. ayet kerime. Yani ölen kendi eceliyle ölüyor, Allah'ın takdiriyle ölüyor. Ölüm meleğinin onun ruhunu kabzedip çıkarmasıyla ölüyor. Yoksa başka birisinin onun kafasını suya sokup da e, öldürdüğü, dağdan aşağıya attığı ya da kurşunla vurması, kılıçla kesmesiyle öldüğü gibi onun bir ne olmuyor, onun ölümüne bir müdahalesi olmuyor. Sadece ölüm onun eliyle gerçekleşiyor. Ama esas öldüren Allah'ın takdiridir. Esas öldüren canını alan da melekül mevt'tir. Evet. Soru 108. Kabir sorgusunun nimet ve azabının Kitab-ı Kerim'den, mübarek Kur'an'dan delili nedir? Cevap. Yüce Allah azze ve celle'nin buyrukları bunun delilidir. Asla bu onun söylemiş olduğu bir sözden ibarettir. Onların önünde de diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. El muminun Suresi 100. ayeti kerime. Firavun hanedanını ise kötü azap kuşattı. Ateştir o. Yani Firavun ve hanedanını kuşatan azap ateştir. Cehennemdir. Onlar sabah akşam ona arz olunulurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. el Mukmin suresi 45 ve 46. ayeti kerimeler. Demek ki kardeşlerim, kıyametin kopacağı günde, koptuğu günde, Firavun'un kendisini ve hanedanını, azabın en şiddetlisine sokun, cehenneme sokun denilecek ayetinden önce, onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar, ayeti kerimesinin bize anlattığı, Demek ki kıyametten önce de ne yapılırlar? Kabirlerinde onlar kabir azabına düçar olurlar demektir. Evet, kabir azabının var olduğunun delillerinden bir tanesi de bu ayet-i kerimedir. Allah Azze ve Celle... İman edenlere dünya hayatında da, ahirette de sağlam söz üzere sebat verir. İbrahim suresi 27. ayet-i kerime. Evet. Yine Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin ellerini uzatarak ruhlarınızı çıkarın. Allah azze ve celle'ye karşı haksız yere söylediklerinizden onun ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken bir görsen. El-En'am suresi 93. ayeti kerime. Evet. Bir başka ayeti kerime de Tevbe suresi 121'de biz onları iki kere azaba uğratırız. Sonra da büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Tevbe Suresi 101. Ayet-i Kerime demiştik. Bunun gibi daha birçok ayet-i kerime kabir azabının varlığının delilidir. İki kere azaba nasıl uğratılırlar? Birinci azab kabir azabı İkinci azap, kıyametin koptuktan, haşır neşir, terazi, ölçüm biçim olduktan sonra atılacak olan esas cehennemin azabı. Allah Celle Şanuhu, hem kabir azabından, hem de cehenneminin azabından, bizleri muhafaza buyursun. Evet. Soru 109. Kabirde, İnsanların nimetlere ve kötü olanların da azaplara düçar olacağının sünnetten delili nelerdir? Cevap Bu husustaki sahih hadisler tevatür derecesine ulaşmıştır. Bunlardan birisi Enes i̇bn Malik radıyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Kul ölen kul kabrine yerleştirilip arkadaşları onu bırakıp gittiklerinde kendisi henüz ayaklarının seslerini duymakta iken ona iki melek gelir. Onu kabirde oturtur ve şöyle derler. Sen Muhammed Aleyhisselam'ı kast ederek, yani melekler Muhammed Aleyhisselam'ı kast ederek, sen bu adam hakkında ne diyorsun derler. Mümin kimse, ben şehadet ederim ki o Allah Azze ve Celle'nin kulu ve Rasulü'dür der. Melekler ona, cehennemde kalacağın yere bir bak Yüce Allah Celle Şanuhu, şimdi o kalacağın yerden bedel olarak cennetten sana bir yer vermiştir, der. Demek ki kardeşlerim, her kul için hem cennette hem cehennemde onun namına ayrılmış bir yer vardır. Kul, eğer Rabbı onu yarattığında, dünyaya gönderdiğinde, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, Tutarsa, nehilerinden sakınırsa Allah Azze ve Celle'ye muti bir kul olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle öldüğü zaman ona hem cennetteki yerini hem de cehennemde ayarlanmış olan yerini gösterir melekler vasıtasıyla. Eğer bana isyan etseydin işte senin yerin burada cehennemde hazırdı. Ama sen bana itaat ettin, cehennemdeki yerinden ben seni azat ettim, itaatinden dolayı cennetime koydum, der. Eğer kötü bir kişi ise, kötü bir kişi ise, Ey kulum, ben senin için hem cennette hem de cehennemde bir yer hazırlamıştım. Ve sana seçmeyi, Muhtariyeti bırakmıştım. Cebretmedim ben sana. Yani seni zorla cehenneme tıkmadım. Seni zorla da cennete koymadım. Senin yapmış olduğun, itikat ve tutmuş olduğun amelin neticesinde cenneti de sen kazandın, cehennemi de sen kazandın. Der, cennetteki yerini ona gösterir, sonra sen benim emirlerime muhalif davrandığından ötürü Kötüyü seçtiğinden ötürü gir şimdi cehennemime der. Rabbul Alemin Azze ve Celle adili mutlaktır. Evet işte melekler ona cehennemde kalacağın yere bir bak. Yüce Allah Celleşanuhu Şanuhu şimdi o kalacağın yerden bedel olarak cennetten sana bir yer vermiştir der. O bu iki yeri bir arada görür. Kata dedi ki, Rahmetullahi Aleyh, bize nakledildiğine göre kabrinde ona yeri genişletilir. Sonra Enes'in naklettiği hadisi aktarmaya devam ederek dedi ki, münafık ile kafire gelince, Allah Azze ve Celle münafık ve kafir olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun, ona da sen bu adam hakkında ne diyordun dünyadayken diye sorulur. O şöyle söyler. Bilmiyorum. Ben insanların söyledikleri gibi diyordum. Evet kardeşler burada da körük körüne taklitçiliğin zemmolunduğuna dair çok büyük bir delil var elimizde. İnsanlar diyordu ben de diyordum. İnsanlar diyordu sen de diyordun ama bak şimdi söyleyemiyorsun işte. O zaman ne yapmak lazım? Dini Kur'an'dan, sünnetten tetkik ederek, tahkik ederek yaşamak lazım. Evet. Sen bu adam hakkında ne diyordun diye melekler ona sorarlar. O da şöyle söyler. Bilmiyorum. Ben insanların söyledikleri gibi söylüyordum. Onları taklit ediyordum maymunlar gibi. Böyle söyleyince ona hiçbir şey bilemez ve anlayamaz olasıca denilir ve demirden balyozlarla <gülüyor> demirden balyozlarla ona öyle bir darbe indirilir ki insanlarla cinler dışında etrafındaki herkes onun feryadını duyar Allah, Sübhanak ya Allah Allah'ım bizi muhafaza buyur. Evet kardeşlerim, bu hadisi de Bukhari ve Müslim ittifaken rivayet etmişler. Allah Bukhari'ye de, Müslim'e de rahmet etsin. Allah. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste de hadiste bunun delilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden herhangi bir kimse öldüğü takdirde ona kalacağı yer sabah akşam gösterilir. Eğer cennet ehlinden ise cennet ehlinden birisi olarak cennete bakar. Eğer cehennem ehlinden ise cehennem ehlinden birisi olarak ona yeri gösterilir. Allah'ım bize cennetini göster ya Rabbi. Cehenneminden bizi uzak eyle. Bizi de cehenneminden uzak eyle. Cehenneminden de bizi uzak eyle. Ve kıyamet gününde Allah Celle Şanuhu tekrar seni dirilteceği vakte kadar senin kalacağın yer burasıdır denilir. <gülüyor> Subhanallah. Bukhari, Müslim, Nese'i, Muvatta ve Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde, rahmetullahi aleyhim ecmain, ittifaken rivayet ettikleri bir hadis bu. Evet, kardeşlerim İki kabirden söz edilen hadiste hani Resulullah aleyhissalatü vesselam iki kabre uğruyor da bunlar azap olunuyor. Buyuruyor ya işte bu hadiste bu ikisine azap edilmektedir buyurmuştur. Bu da Bukhari, Müslim, Nese'i, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde ve Derminin kitabında rahmetullahi aleyhi mecma'in bu hadis ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Evet, bu ikisine azap edilmektedir buyurmuştur. Ebu el Ensari radıyallahu anhunun da rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Güneşin battığı bir sırada dışarı çıktı da bir ses işitince Yahudiler kabirlerinde azap görmektedirler buyurdu. Bukhari, Müslim, Nese'i ve Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedindeki bir hadis bu. Evet kardeşlerim. Esma radıyallahu anhânın rivayet ettiği hadiste de şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kutbe irade etmek üzere ayağa kalktı. Kişinin fitneye, sorguya ve azaba maruz kaldığı kabir fitnesini söz konusu etti. Bunu söz konusu edince, Müslümanlardan bir uğultudur yükseldi. Bukhari ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis bu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam, kabir fitnesinden bahsedince Müslümanlar o günkü sahabeler ne yaptılar? Kabirin fitnesinden korklukları için Allah Azze ve Celle'ye sığındılar. Onun fitnesinden, şerrinden, belasından, musibetinden ve gözleri dolup, ağladıkları için bir uğultu yükseldi. Ayşe Anamız radıyallahu teala anha şöyle demiştir. Ben Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı her namazdan sonra mutlaka kabir azabından Allah Azze ve Celle'ye sığındığını gördüm. Bukhari, Müslim ve Nesai'nin rahmetullahi teala aleyhim ecmain ittifaken rivayet ettikleri bir hadisine bu. Onun için kardeşlerim namazdan sonra da kabir azabından yani namazın bitiminde hayatı Allah salli Allahümme arik, Allahümme Rabbena'dan sonra e, kabir azabından da Allah'a sığınmak lazım. Küsuf yani güneş tutulması ile ilgili hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama kabir azabından Allah azze ve celle'ye sığınmalarını emretmiştir. Bütün bu hadisler Sahi Bukhari'de yer alır. Bununla beraber bu hadisler Bukhari'de, Müslim'de, Nesai'de, Muvatta'da ve Dariminin kitabında bulunmaktadır. Biz, Es-Süllem üzerine yazdığımız şerhte, Ashab-ı Kiram'dan, Rıdvanullah-i Teala Aleyhi Mecma'in, bir topluluğun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz'e, merfu olarak zikrettikleri yollardan sabit olmuş yaklaşık 30 hadisi kastettik, kaydettik. Evet. Bütün bu hadislerin sahihte bulunduğundan kastı yani sahih Buhari'de bulunmasıdır. Ayrıca bu hadislerin çoğu sahih Müslim'de de yer almıştır. Kardeşlerim şimdi bazı grupların, bazı grupların, bazı toplulukların kabir azabını, kabirdeki cenneti yahut da cehennemi seyretmeyi, cennetten ve cehennemden birer pencere açılarak buraları temaşa etmeyi inkar ediyor olduklarını görüyoruz. Bunlar ehl sünnet değillerdir kardeşlerim. İşte ayetleri okuduk, sahih hadisleri okuduk. Adeta bu kabir fitnesiyle, azabıyla, mükafatıyla ilgili bilgiler, hadisler bize mütevatir derecesinde gelmektedir. ehl Sünnet'ten hiç kimse bunları inkar etmemiş. Bunları inkar edenler, Fırkat-ı Dâle diye mensup olan kimselerdir. Bunlara itibar etmek lazım. Evet, soru 110- kabirlerden çıkarılma yani ba'fin delili nedir? Cevap, Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmekten yana şüpheniz varsa, muhakkak ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir nutfeden, sonra Rahim duvarına yapışan, yapışkan bir şeyden sonra şekli belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. Size açıklayalım diye rahimlerde dilediğimizi belli bir zamana kadar durduruyoruz. Bu böyledir. Çünkü Allah Azze ve Celle hakkında, çünkü Allah Azze ve Celle hakkın ta kendisidir. Çünkü ölüleri o diriltir. Gerçekten o her şeye de güç getirendir. Ve çünkü hiç şüphesiz kıyamet de gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Ve Allah Celle Şanuhu muhakkak kabirlerdekileri de diriltecektir. El-Hac suresi 5. ve 7. ayeti kerimeler. Yaratıkları, ilkin yoktan var eden, sonra da onu tekrar iade eden odur Celle Şanuhu. Ve bu, ona daha kolaydır. Er-Rum suresi 27. ayet-i kerime. İlk yaratmaya başladığımız gibi, onu yaratmayı tekrar iade ederiz. El-Enbiya Suresi 104. Ayet-i Kerime Allah Azze ve Celle nasıl kün feyekun dediğinde onu verdiyse kendi eliyle Adem'i yarattıysa, yoktan var ettiyse öldürdükleri bütün kullarını da ahirette kendi istediği bir zamanda ne yapacak? Tekrar bahsedecektir. Yani dün, e, hesap, kitap cennet ve cehenneme göndermek için tekrar diriltecektir. İlk yaratmayı nasıl kolaylıkla Rabbul Alemin Azze ve Celle yaptıysa öldükten sonra diriltmeyi de tekrar yapacaktır. Bu onun kudretinin dahilindedir. Evet. İnsan ben öldükten sonra mı diriltilip çıkartılacakmışım der. Peki insan daha önce hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Meryem suresi 66 ve 67. ayetler ve devamı ayetler ve bunun yanında Allah Azze ve Celle'nin şu buyrukları da kabirden çıkarılıp, yeniden insanın ahiret hayatı için diriltileceğinin delilidir. İnsan, hiç bizim kendisini bir nutfeden yarattığımıza bakmaz mı? Böyleyken o apaçık bir hasım olup çıkıyor. Kendi yaratılışını unutarak, bize bir misal getirerek dedi ki, Çürümüş haldeki kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa yaratan kim ise o diriltecektir. Yasin suresi 77 ve 79. ayetler ve surenin sonuna kadar olan diğer ayeti kerimelerde buna misaldir. Peki, göklerle yeri yaratmış ve onları yaratmaktan dolayı yorulmamış olan Allah'ın Celleşanuhu'nun ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, muhakkak ki o Celleşanuhu her şeye güç yetirendir. el Ahkaf suresi 33. ayet ve surenin sonuna kadar olan ayetler bunun delilidir. Onun ayetlerinden biri de, onun delillerinden biri de, yeri kupkuru görmendir. Biz üzerine suyu indirdiğimizde sarsılır ve kabarır. Onu dirilten, şüphesiz ki ölüleri de dirilticidir. Çünkü o, celleşanuhu her şeye kadirdir. Fussilet suresi 39. Ve daha pek çok ayeti kerimeler canlıların, ölülerin, insanların günü geldiğinde Allah tarafından tekrar diriltileceğine misaldir, delildir. Çoğunlukla Yüce Allah Celle Şanuhu buna, yer su ile diriltmeyi örnek olarak göstermektedir. Yer kurumuş ve ölmüş iken bitkiler ile sarsılır ve yeşerir, canlanı verir. Halbuki daha önce hareketsiz idi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin el-Ukeyli tarafından nakledilen uzunca hadiste böyle bir örnek verdiğini de görüyoruz. İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İlahın hakkı için yemin ediyorum. Allah hakkı için yemin edilir kardeşlerim. Ahmed Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin, Mahmud Efendi'nin hakkı için yemin edilmez. Onun hürmetine Allah'tan istenilmez. İşte Allah Azze ve Celle'nin hakkı için yegane İlahımız olan Rabbimiz hakkı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Yemin etmiş. Biz de Allah için ne yapabiliriz? Yemin edebiliriz. Allah hakkına yemin edebiliriz. İster başkası tarafından öldürülüp yere yıkılmış olsun, ister defnedilmiş bir ölü olsun. Allah azze ve celle yerin üzerinde ...kabri açılıp yarılmayacak, hiç kimseyi bırakmayacaktır. Herkes, başı tarafından harekete geçecek ve iyice oturacaktır. Rabbın halin ne diye soracak. O, geçmişteki hayatı için, bugünün dünü gibi sanki... Rabbim diyecek. Yani bugünün dünü gibi sanki Rabbim diyecek. O bunu henüz ailesinden pek yeni ayrılmış zannıyla söyleyecektir. Ben ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüzgarlar, çürümüşlük ve yırtıcı hayvanlar bizleri paramparça etmişken yani Rüzgarlar savurdu, etimiz, kemiğimiz sağda solda çürüdü. Yırtıcı hayvanlar da bizleri parçalıp orada orada dağıttılar. Böyleyken Allah Celle bizi nasıl toplayıp bir araya getirecek dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sana bunun bir benzerini Allah Azze ve Celle'nin nimetleri arasında bildireyim. Sen yeryüzünü, üzerindeki bitkileri çürümüş ve darmadağınık gördüğün vakit, bu bir daha canlanmaz dersin. Yüce Allah Azze ve Celle oraya yağmuru gönderir. Aradan birkaç gün geçmeden orayı görürsen, bu sefer her taraftan bir yudum su gibi olduğunu görürsün. Her tarafın bir yudum su gibi olduğunu görürsün. İlahın hakkına yemin olsun ki o sizleri yeryüzünün bitkilerini suyun toplamasından daha ileri derecede bir araya getirip toplamaya daha bir muktedirdir. Bu sebeple sizler de yattığınız yerlerden yani kabirlerinizden çıkarılacaksınız. İmam Ahmed'in müsnedi dördüncü cilt. 13. ve 14. hadis. Evet, bu hadis ve daha pek çok hadis-i şerif bunu göstermektedir. Ölümden sonra dirilip kabirlerden çıkarılmayı yalanlayan kimsenin hükmü nedir? Bu 111. soruydu. Cevap. Böyle bir kimse... Yüce Allah'ı, Allah Azze ve Celle'nin kitaplarını, Allah Azze ve Celle'nin rasullerini inkar eden bir kafirdir. Evet. Ahirette yeniden dirilmeyi inkar eden kimse kafirdir kardeşlerim. Kafirler dediler ki, Toprak olduktan sonra mı? Biz ve babalarımız gerçekten tekrar kabirden çıkartılacağız öyle mi? Ennemil suresi 67. ayeti kerime. Zira bu şekilde soru soran alaycı şekilde ve bunu sorarak inkarını dile getiren kimselerin kafir olduğunu Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle ne yapıyor bize bildiriyor. Eğer iman etme işlerine şaşırıyorsan asıl şaşacak olan onların acaba biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız, diriltileceğiz demeleridir. İşte Rabbına küfredenler bunlardır. Boyunlarında demir halkalar olarak, bukağlar olarak onlar da bunlardır. Boyunlarında demir halkalar olacak olanlar da bunlardır. İşte cehennemlikler de bunlardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Errad suresi 15. ayeti kerime. Kardeşlerim bir insan, bir insan iman etmeyebilir. Bu onun kendi bileceği bir iş. Ama... Rabbul Alemin'in onu halk edip, yaratıp, dünyaya gönderdiğini bu adam biliyor. Ahirette de, ahirette de, sorgu sual için ikinci defa yaratılması gereğini de insan ne yapıyor? Kabul etmesi lazım. Çünkü burada, ye iç, iyilik yap, kötülük yap. Her yaptığın şey yanına kar kalsın, bu dünyada kalsın. Bu akıllının ve akıllı olanın kabul edeceği bir şey değil. Hadi burada yaptığı işin ecrini, mükafatını alan ne yaptı? Aldı. Ya yap, zulme uğrayan kimse, uğradığı zulmü burada ne yapamadı? Telafi ettiremedi. Uğradığı zulmün uğradığı zulmün kefaretini ödettiremedi. Ödettiremediği için bu adam ne yapacak? Bunu ahirete bırakacak. Ahirette Allah Azze ve Celle adili mutlak olarak onun çekmiş olduğu dünyada haksız yere yapılan zulmü ortadan kaldıracak. İşte esas inkar edilen esas inkar edilen şaşılacak Durum budur. Allah dilediğini yapandır. Evet. O kafir olanlar öldükten sonra onlar asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki hayır Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Hem bu Allah'a göre celle pek kolaydır. et suresi 7. ayeti kerime. Ve bunun gibi bir sürü ayeti kerime de vardır. Evet. Bukhari ve Müslim'de yer alan bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den onun şöyle buyurduğunu nakletmektedir. Yüce Allah azze ve celle buyurdu ki, Ademoğlu beni yalanladı fakat o böyle bir şey yapma hakkına sahip değildir. Ademoğlu bana ağır sözler söyledi fakat onun böyle yapmaması gerekirdi. Onun beni yalanlaması, beni ilkin yoktan var ettiği gibi <gülüyor> tekrar beni asla yaratmayacaktır demesidir. Halbuki ben, halbuki tekrar yaratmak benim için onu ilk yaratmaktan daha zor değildir. Onun bana dil uzatmasına gelince, Allah evlat edindi demesidir Harşavakella. Oysa ben bir, oysa ben bir ve tek olanım samedim. Ben doğurmadım ve doğurulmadım. Hiç kimse de bana denk değildir. Buyurmuştur. Bukhari, Nesai ve Ahmed bin Hamelin müsnedinde bulunan bir hadis. Soru 112. Sur'a üfürmenin delili nedir? Sur'a kaç defa üfürülecektir? Cevap. Yüce Allah azze ve celle'nin bu hususta Sur'a üfürülmüş Allah azze ve celle'nin diledikleri müstesna Allah azze ve celle'nin diledikleri müstesna Göklerde ve yerde olanların hepsi çarpılıp yıkılmıştır. Sonra ona ikinci bir defa üfürülür. O anda onlar ayağa kalkarlar ve bakınmaya başlarlar. Ez-Zümer suresi 68. ayeti kerime. Bu ayeti kerimede iki üfürüş yani nefhadan söz edilmektedir. Birincisi baygın düşmek içindir. İkincisi de ölümden sonra diriliş içindir. Yüce Allah Azze ve Celle başka bir yerde de başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır. Sura üfürüleceği günde Allah Azze ve Celle'nin dilediği kimseler dışında göklerde olanlar da Yerde olanlar da dehşetle korkarlar. Hepsi de huzuruna küçülmüş olarak geleceklerdir. En, Ennemil suresi 87. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede ki, dehşetle korkma, feza, baygın düşmek ile tefsir eden kimselere göre, ezümer suresindeki ayet-i kerimede söze, Ayet-i kerimede sözü edilen birinci üfürüştür. Bunu Müslim'de yer alan ve şu ifadelerin de geçtiği hadis-i şerifte desteklemektedir. sonra Sura üfürülür. Onu işiten herkes, mutlaka ona kulağını kabartır ve onu dinlemek üzere başını kaldırır. Onu duyacak ilk kişi, develerinin su içtiği havuzu sıvayan bir kişi olacaktır. O kimse de ölüp, baygın düşecek, İnsanlar da öylece bayılacaklardır. Daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle bir yağmur gönderir ya da indirir dedi. Sanki bu hafif bir çisintiyi ya da bir bölgeyi böyle mi dedi böyle mi dedi? Yani hafif bir çisintiyi mi dedi yahut da bir bölgeyi mi dedi. Şüphe eden ravilerden şubedir. Bir bölgeyi Andıracaktır. Ondan insanların bedenleri bitecek, sonra ikinci sure ikinci defa üfürülecektir. Sonra da kalkıp etraflarına bakacaklardır. Müslim ve İmam-ı Ahmet'in müsnedindeki bir hadis bu. Dehşete kapılmayı baygın düşmekten başka bir şekilde açıklayanlara göre ise, İlk iki nefadan önce yapılacak üçüncü bir nefadır. Bunu da sur ile alakalı uzunca hadisteki ifadeler desteklemektedir. Orada üç nefadan söz edilmektedir. Birincisi feza' yani korku ve dehşet nefası. İkincisi sa'k baygın düşüp ölme. Nefası Üçüncüsü ise Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kalkma nefası olacaktır Allah Azze ve Celle Hayırlı bir ölüm Dilesin bizim hakkımızda Ölümümüz hayırlı olsun en son kelamımız, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelimesi olsun. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam, kimin ahir kelamı, şehadeteyn olursa, yani la ilahe illallah kelimesi olursa, o cennete gider buyuruyor. Rabbim azze ve celle, cennete gidecek olan kullarından eylesin. Allah günahlarımızı bağışlasın. Allah hakkımızda hayır yazsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kardeşlerim bugünlükte bu kadar yetsin. Daha sonra inşallah tekrar devam ederiz. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi